Bugün ve haftaya Gerlan parfüm evinin ve öncelikle 1889 yılında çıkarmış olduğu Ciki'den başlayarak birkaç önemli parfümünü inceleyeceğiz. Ciki'den başka inceleyeceğimiz diğer parfümler Mitsuko ve Shalimar ama Ciki bunlar içinde en önemlisi. Başından beri Gerlan'ın aynı dönem parfümcülerinden belirgin bir farkı var ki o da ilham kaynaklarını doğadaki kokuların dışında Tarih, muhtelif farklı ulusal kültürler gibi olgular içinde araması. Bu Gerland parfümlerinin özellikle ilk ve orta dönem formülleriyle üretilmiş parfümlerine birer kokusal arayış kaynağı haline getirir. Bazen koklamadan Sadece ismini duyunca veya şişesini görünce bile bir kitabı okumak, bir müzik dinlemek veya bir ülkeyi ziyaret etmek arzusunu e, duyabilirsiniz. Peki neden Ciki en önemlisi bu parfümlerin içinde? Çünkü incelediğimiz parfümleri kişisel beğenimize göre değil, parfüm dünyasında bir dönüm oluşturabilme özelliklerinden dolayı seçiyoruz. Ve Ciki de işte öyle bir dönüm noktası. E, kendinden sonrakilere örnek oluşturacak bir takım şeyler içeriyor. Sadece Ciki değil, Fransız parfüm endüstrisinin duayını olan Gerla'nın tarihi de böyle pek çok ilk içeriyor ve biz bunları bugün fark etmeden yaşıyoruz e, kokladığımız bir kokuyu hiç koklamamış varsaymak zor kendimizi aynı hiç görmediğimiz bir rengi ilk kez görmek e, duymadığımız bir sesi ilk kez duyduğumuzu varsaymak ne kadar zorsa çünkü bunlar karşımıza çıkana kadar biz var olan her şeyi bildiğimiz sanıyoruz ve karşılaşınca da şaşırıyoruz daha neler varmış diye ee, insanlara zamanında böyle duygular yaşatmış olmasından dolayı e, gerlan ve ciki önemli dediğim gibi aslında gerlan ürünlerini veya cikiyi sevmemizle ilgili değil onun önemiyle ilgili e, anlattıklarımız her zaman yaptığımız gibi cikiye gelmeden önce onun çıkaran e, gerlanın tarihine Kısaca biz göz atacağız. 180 yıllık bir parfüm evi Gerlan. Az buz değil ve dile kolay yani tabii. 180 yıl ve hala sadece marka olarak da olsa ailenin ismini taşıyarak piyasada var olmak. Hikaye Pierre François Pascal Gerlan ile başlıyor. Sanatçı ama aksi ve anlayışsız bir babanın oğlu İt Gerlan. Babasının hışmından ve kötü muamelesinden kaçarak genç yaşında Londra'ya yerleşiyor. Bir sabuncunun yanında çalışmaya başlıyor ve böylece kokular ve yağlarla ilk tanışması gerçekleşiyor. E, sabuncunun tezgahında alaylı bir kimyager olarak yetişiyor ve Paris'e dönüyor. Rudo Rivoli'de küçük bir dükkan açıyor. İsminin altında parfümcü ve sirkeci yazıyor tabelada o dönemde. E, biliyorsunuz gerçi o henüz o konuları derine işlemedik ama e, parfümörler ilk başta ya sirke e, ya da eldiven zanaatlarıyla birlikte anılırdı. Neden sirke? Çünkü içinde otlar ve aroma bitkileri var. Neden eldiven? E, çünkü eldivenlerde kullanılan derinin tabaklanması sırasında ortaya çıkan o ürik asit kokusunu maskelemek için e, kokulu yağlar emdiriliyor eldiven astarlarına. E, Rudo Rivoli'deki dükkan aslında İngiltere'de o iş edinip de meslek bileziğini taktığı İngiltere'de üretilmiş sabunları ithal edip satmak üzere kurulmuş bir dükkan. Tabi her dönem ithal ürün demek, lüks demek olduğu için gelen müşterilere de dönemin kaymak tabakasından ve saraylı kişilerden oluşuyor. Bu adres tesadüfi seçilmiş bir adres değil dükkan için. E, Otel Morris'in Giriş katında yer almakta bu dükkan ve otelde de pek çok İngiliz turist geliyor. Çünkü zamanın seyahat rehberlerinde Otel Maurice'den Paris'te kalınabilecek ve bir İngiliz centilmeninin ihtiyaçlarına adapte edilmiş en uygun mekan diye bahsediliyor. Bu otel günümüzde çok lüks bir otel olarak hala mevcut Paris'te ve Dorchester Oteller Grubu'na bağlı. Genç Gençkerler işte bu otelin girişindedir ve o dönemde de İngilizlerin parfümörler olarak önemi büyüktür. Bu müşterisi hazır dükkanda sadece İngiltere'de üretilmiş ürünlerine satışı genç Gerlan'ı uzun süre oyalamıyor ve kendi de bir şeyler yapmaya başlıyor ufak ufak. Herkesin mutabık olduğu bir gerçek var. O da o dönemde bile Gerlan'ın kullandığı malzeme için yüksek fiyat ödemekten asla kaçınmadı. Plastöle tuvalde bir stüdyo kiralıyor ve burada kremler, losyonlar, yağlar hatta renkli tırnak çilası, oje dediğimiz gibi kozmetik ürünler üretmeye başlıyor. Kısa sürede bu ürün yelpazesine başlıyor. Parfümler katılmaya başlıyor ve bu ürün kataloğu içinde yer almaya başladıklarından itibaren parfümler önceliği ele geçiriyorlar gerlen geleneğinde. E, bu dönemde koku kullanımı oldukça yaygın olmasına rağmen gerçek anlamda bir parfüm endüstrisinden bahsetmek için henüz erken e, sürekli yıkanmanın alışkanlık olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz Fransa derken ve o dönem için ve daha çok kolonyalar o da kolonyalar kişisel bakım ürünleri olarak yer alıyor gardıroplarda koku veya parfüm var ama bunlar asla tene sürülmüyor bir mendile damlatılarak zaman zaman koklanıyor veya en fazla giysilere sürülüyor bu ilginçtir ve çok uzun devam eden bu uygulamadır mendile parfüm damlatmak zaten kokusu parfüm olan filmlerde de çok görürsünüz bu mendilden parfüm koklamayı sokaklar ve kamusal alanlar o kadar pis ve rezil kokar ki bu şekilde bir ferahlık sağlanır yani başkasına kokmak için değil başka kokulardan kaçmak için kullanılır uzun dönem parfümler bu anlamda tene sürülen parfümlerin yaygın kullanımının da e, gerlana borçlu olunduğu atlanılmaması gereken bir nokta e, dükkan sahibi olmanın ve dükkanda sürekli bulunmanın getirdiği büyük bir avantaj vardır iş sahiplerine her an müşteriyle direkt temas ederek sürekli bir pazar araştırması içinde hissedersiniz kendinizi ve sürekli nabız yoklarsınız. E, modern anlamda bir feedback, geri bildirim cennetindesinizdir yani. Müşterinin ne istediğini müşteri dile getirmese bile farkında olan gelen ilk dönem yaptığı basit kolonyalarda bile farklı aroma bitkileri vesaire kullanarak kendince bir imza yaratmaya çalışır. E, bu farklılık arayışı elbette müşteri tarafından ödüllendirilir. Onlara de Balzac mesela bir Birotoy'u yazarken e, Gerland tarafından kendi için özel üretilmiş ısmarlama bir parfüm kullanır. E, bu ve benzer özel üretimler elbette daha pahalıdır ama isim yapmasına da yardımcı olur. İşler büyümeye başlar ve 1840 yılında Rudolapé'ye taşır dükkanını. Gerland'ın bütün dükkanları halen bir lüks dörtgeni sayılabilecek. Paris'in tam merkezinde e, aralarında çok kısa mesafelerle yer almıştır. Gelecek zamanlarda Paris'e gidecekler için bu bölgenin Madlen Madeleine kilisesinin hemen e, güney doğusunda veya e, opera binasının hemen altında 5 dakika yürüme mesafesi içinde yer aldığını söyleyeyim. E, Rue Saint Honoré, Rue de Rivoli, Place Vendôme, Rue de la Paix hatta Rue du e, bu lüks alışveriş caddeleri. E, yeni dükkanın yer aldığı Rue de la Paix de halen bir ucunda Place ile başlayan en ünlü ve prestijli e, alışveriş caddelerinden biridir Paris'in. İlginç e, biraz huzurlu olacak ama bir örnek olması açısından söyleyeyim. Monopol Fransız versiyonunda da en pahalı cadde burasıdır. Olur da yolunuz Paris'e düşerse ve aklınıza gelirse Opera Meydanı'nın hemen altındaki Café d'Olepé'de bir kahvecikte de benim için içi verin lütfen. Evet gerlen bu dükkana taşındığında müşterileri arasında Belçika Kraliçesi Galler Prensi gibi ünlü Jet Set isimler vardır. Ve Kolom'da bir fabrika kurar kendine. Gerek kokulardaki farklılık gerek kullanılan malzemedeki yüksek kalite Gerekse müşteri portföyünün yüksek seviyesi kısa zamanda en moda ve en pahalı parfümcü haline getirir onu ve 1853 yılında e, Napolyon'un karısı Fransa İmparatorisi Özeni için özel bir sipariş alır. O da imperialdir bu siparişin sonucu. İçinde narinciyeler, biraz lavanta, sedir ağacı ve tonka fasulyesi vardır. Kaliteli ancak çabuk uçucu notalar içerdiği için her kolonya gibi kalıcılığı azdır ama... Kendi kulvarında mevcut en nitelikli kolonyadır ve bu kolonya çok az değişikliklerle hala satıştadır. E, Oda Kolon imperial hem taze hem fembilen kokusuyla İmparatorçenin beğenisini kazanır ve Gerlana e, Majesteler'in resmi parfümcüsü unvanını da kazandırır. Saraylı bir koku elbette buna uygun bir şişe de sunulmalıdır ve e, poşe dukurval tasarlar. Napolyon'un amblemi olan arı altın yazılısızla şişenin etrafına elle işlenmiştir. E, arı Napolyon'un imparatorluğa sonsuzluk ve yeniden doğuş sembolü olarak seçtiği bir motiftir. E, Napolyon bu seçerken elbette Fransa'da yeniden yaşatmak istediği o Roma imparatorluğunun lüks, görkem ve hatta sefahatinden etkilenmiştir. Aslında elle figülatif olarak e, işlenen bu arımsa hayvan e, Latince adıyla bir sikaydadır ve vızvızlayıcı anlamına gelir. Türkçe'de cırcır böceği veya Ağustos böceği de dediğimiz bu arıya benzeyen hayvan e, La Fontaine'in toplandığı kitabında ilk hikayestir. Biz gene geleneği bozmayalım ve arı demeye devam edelim bu hayvana. Bu arılı şişe bir bottleı denir. E, hala çeşitli boylarda olmak üzere bazı farklı gerlan ürünlerinde de kullanılır ve örnekleri Şanzelize'deki gerlan evinin üst katında görülebilir. E, bu başarıyla beraber isim tamamen uluslararası hale gelir ve müşterileri arasında İngiltere kraliçesi Victoria ve İspanya kraliçesi Isabella da katılır. E, 1864'te Pierre-François Pascal Gerlan ölür ve öldüğünde Gerlan Parfüm Müevi e, gelişmekte olan parfüm dünyasının tam merkezinde yer almaktadır. Ee, oğulları Aime ve Gabriel e, işi devralırlar. Gabriel işin ticari finansman ve bazen de şişe tasarlama kısmıyla ilgilenmektedir. Aime ise babası gibi İngiltere'de geçirdiği eğitim döneminin ardından şirketin yeni burnu ve yaratıcısı olmuştur. Artık o tene koku sürülmemesi devri geride kalmaktadır ve bu dönemde Flord Italy, Skine ve Rococo gibi yeni parfümler satışa sunulur gerlen tarafından. Tabi bu dönemde üretilenler arasında birazdan ele alacağımız efsanevi Cikide. De var. Ee, burada kısa bir dinlenme arası verelim ve biraz müzik dinleyelim Fransız parfüm dünyasını incelediğimize göre müzikte Fransızca bir parça olsun. Ee, muhtelif Fransız şarkıcıların oluşturduğu bir ansamblki aralarında Johnny Holiday, Jane Birkin gibi isimler de var. Ee, onlardan dinliyoruz. Ça raison d'être. avec certains regards les, les se Kor <tut> elenin, brisé des silences, les de cris contre tes murs, avec pour écho l'indifférence et des rancunes encore plus dures. Car je Il faut savoir aile de papillon peux tout changer pour bon. oui, peut, -être, être, oui, peut une goutte dans la C'est peut -être, être, oui C'est peut-être ce peut, une goutte dans, le désert. peut, peut une goutte dans la peut-être Evet oui, oui, mais mais evet Radyo 94.9 Koku programındayız. Gerlan tarihi ve Ciki'ye devam ediyoruz. Ee, Aime Gerlan'ın yarattığı Ciki öncelikle şu an piyasada olan en eski parfüm. 1889 yılından beri satılıyor. 1889 Fransa için önemli bir yıl. Ee, bir kere Fransız İhtilalinin 100. yılı aynı zamanda ekspozisyon üniversal denen dünya fuarının da Paris'te gerçekleştiği bir yıl internetin olmadığı ve gerek iletişim gerek görüntüleme teknolojilerinin yerlerde süründüğü dönemlerde bu tip fuarlar elbette çok önemli zira dünya uluslararası e, ilişkileri e, bu ve ekonomik seviyeler ürünler e, birbirlerinden ancak bu fuarlar vasıtasıyla haberdar oluyorlar. Sadece teknoloji ve ekonomik bir takım ürünler değil, zevkler de bu fuar vasıtasıyla birbirlerinden haberdar oluyorlar. 1889 aynı zamanda Eiffel Kulesi'nin de tamamlandığı yıl. Yani oldukça hareketli bir yıl dediğim gibi Fransızlar için. Daha önceki programlarda bahsetmiştim. Koku dünyasına sunulan ilk sentitik molekül olan kumarin tonka fasulyesinden izole edilmiş yeni ve değişik bir baz notaydı. İlk kullanıldığı parfümde de Paul Parquet'in Hubigan parfümevi için yaptığı. Royal isimli parfümüydü. Giki'den birkaç yıl önce koku dünyası yeni bir sentetik molekülle daha tanışıyor. Vanilin, e, vanilin sayesinde parfümlerde daha güçlü ve kalıcı vanilya kokusu elde etmek mümkün olabiliyor. E, tabii daha da ucuz. Cik'i e, en önemli kılan da bu e, iki yeni sentetik molekülü yani kumarin ve vanilili doğal esans yağlarıyla buluşturarak o zamana kadar üretilen parfümlerin havası ve yönünü tamamen değiştiriyor olması. E, daha önceki parfümler de genelde tekil çiçek kokuları veya birden fazla çiçeğin bir araya geldiği buket kokular varken gerek fujer royal gerekse ciki çiçeklerin dışında bir dünyanın kapısını açıyor ve onlarla birlikte artık çok yönlü kokular başlıyor. E artık doğayı taklit etmeye çalışmanın yerini soyut koku kavramları almaya başlamıştır. E altını çizerek tekrar ediyorum. E doğayı taklit etmeye çalışan kokuların yerine artık soyut kavramlı fantazi parfümler almaya başlamıştır ve cikinin en büyük önemi de bunun yaygınlaşmasını sağlayacak kadar güçlü ve hoş bir koku olarak algılanmasıdır döneminde. Cilki temel olarak kumarin ve vanilinin yanı sıra yoğun olarak limon ve bergamot ayrıca gül ağacı, sivet, lavanta, biberiye, gül, yasemin, ıtır gibi içerik maddelerinden oluşuyor. Yani bilindik doğal esans yağlarını eklenmiş güçlü iki yeni aroma kimyasalı kumarin ve vanilinle o zamana kadar duyulmamış bir koku olarak ortaya çıkıyor. Kokuyu değerlendirirken günün koşullarıyla beraber değerlendir gerek. E, bugün gidip ciki koklasanız belki üretildiği dönemden beri piyasaya çıkan binlerce taklit ve benzerinden dolayı size hiç farklı gelmeyebilir. Ama o dönem için yoktan var olmuş. Şaşırtıcı bir koku diyebiliriz. E, daha sonra üretilen akraba kokusu shalimarın o belirgin baştan çıkarıcı ve arzulu havasına rağmen Ciki de bu belirginliğin yerini ancak satır aralarında bu duyguları hissetmek alır. E, i̇lk çıktığında o kadar şaşırtıcı geliyor ki Ciki hanımlar çekiniyorlar ve cesaret edemiyorlar önce bu kokuyu kullanmaya. Biraz bundan biraz da ilk şişesinin kobaltımsı mavi renginden olsa gerek beyler daha çok rağbet ediyorlar. E, 19. yüzyılın çiçek kokuları veya kolonyalarından kullanılıyor. E, 20. yüzyılın çok yönlü konsept kokularına geçmek kolay olmasa gerek. İlk çıkışta erkek kokusu olarak algılanmasında belki kokuyu yaratan Aymen'in ağabeyi Gabriel'in tatlı çiçek kokularından fazla hoşlanmaması ve bu kokuyu kendine uygun bularak hem kendi kullanması hem de erkek kokusu gibi pazarlaması da sebep olmuş olabilir. Ama bu çok sürmüyor ve hanımlar Ciki'yi hazmettiklerinde değişmez bir şekilde femilen bir kimlik kazanıyor. Lansmanından kısa bir süre sonra şişesinin değişmesi ve daha dişi hatlar kazanması da bundan olsa gerek. Ama tam burada daha önce değindiğimiz bir gerçeği hatırlatmakta fayda var. O da parfümlerin aslında üniseks olduğu ve bununla ilişkin algılarının zaman içinde pazar koşulları nedeniyle değiştirildiği ilginç bir tesadüf. Bir dönemlere deyse bütün erkeklerin tek kokusu olan Old Spice'da ilk çıkışında kadın parfümü olarak üretilmişti. Ancak erkeklerin sahiplenmesiyle daha sonra bir tıraş kolonyasına dönüşmüştü. Ciki isminin nereden geldiği konusunda muhtelif rivayetler var. Kimilerine göre bu Aymen'in Londra Aşık olup bir araya gelemediği bir İngiliz hanımın ismidir. E, aşık olduğu bu hanımla Jiki veya Jacqueline ile hayatını birleştirmek istemiş ancak ailenin muhalefeti yüzünden bunu gerçekleştirememiştir. E, Kiminlerine göre ise Jiki Aymen'in yeğeni Jacques kısaltılmış adıdır. E, resmi Guerlain yorumu ismin yeğenden kaynaklandığı yolunda ancak bu İngiliz kız söylentisi de oldukça yaygın. İsim nereden gelirse gelmiş olsun e, Lavanta, Kumarin ve Vanilyan'ın uyumu bir efsaneyi başlatmış olacaktır diyor. X kullanılan sentetik vanilyanın doğalından farkı daha kremamsı ve tatlı kokması. Aslında bu aşamada Ayme'nin yaptığı e, akıllı bir müdahale var. Sadece sentetik vanilyayı yanına doğalı da katıyor. Üstelik hem sentetik hem doğal olduğunu farklı kaynaklardan alıyor ki ortaya e, rakiplerince ulaşılamaz, rastlanmamış bir akor çıksın. E, sentetik vanilya e, Ayme'ye iki kaynaktan gelir. İlki molekülü ilk ayrıştıran Alman Reimer Tiemann firmasındır ve bir miktar kirli, fenolik ve böyle isli bir havası vardır. İkinci sentetik kaynağı ise aynı prosesin lisansörü olarak vanilini Fransa'da üreten Döllerinkidir ee, ve daha temiz bir kokudur. Bu iki farklı sentetik ve yine çok kaynaklı doğal vanilinin e, bir araya gelmesiyle ortaya çıkan vanilya kokusu eşsiz bir akor oluşturur ve parfümün içindeki diğer akorlarla yaptığı uyum Ciki efsanesinin büyüklüğüne büyük katkı yapar. Ee, söylentiye göre ilerleyen yıllarda Reimer Thiemann vanilinlerindeki o isli kokuyu temizlemeyi başardı bile gerlan yeni ve temiz kokuyu reddeder ve eskisinde ısrarcı olur. Zira cikinin vanilyasını farklı bir vanilya yapan dipten gelen o hafiften isli notalardır. Bilginiz için söyleyeyim izole edilen vanilin dışında doğal vanilin içinde birkaç yüz tane daha farklı molekül vardır. İlk vanilinler çam türü bitkilerden sağlanan ojenölden ayrıştırılarak elde edilirken daha sonraları bunun yerine daha da ucuz olan kağıt hamuru atığından vanilin üretmek almıştır. Daha da sonraları bu bu işlem daha da ucuz olan petrokimya türevlerinden elde edilen valin ile beraber en ekonomik dönemine erişmiştir ve halen o aşamadadır. valini sentetik olarak ilk üreten Reimer Thiemen firması daha sonra Harman Reimer firmasına dönüşmüş. En sonunda da Dragoco isimli bir başka Alman aroma kimyasalı üreticisiyle birleşerek bugün dünyadaki beş büyük aroma kimyasalı devinden biri olan Simreis ismini almıştır. Ancak Ciki'nin kokusal farklılığı ve başarısı sadece vanilya, lavanta veya kumarinde değildir. Daha sonra Gerlanat diye de bilinen ve Gerlan'ın neredeyse koku imzası haline gelen bütün parfümlerinin neredeyse hepsinde yer alan o cömertçe kullanılmış limonlu bergamotlu açılış, ee, sır gibi saklanan aromatik bitkiler karışımı yani kekik, biberiye, fesleğen vesaire de formülün gövdesine ustaca yerleştirilmiş. Buradan da vanilye ve kumarine yol verilmiştir. Gene yoğun olarak formülün baz notalarına eklenmiş. Siveti de unutmamak lazım tabi. Bu hayvansal koku ilk programlarımızın birinde belirttiğimiz gibi saf halinde felaket kokmasına rağmen e, seyretilerek ve az miktarda parfümlere katıldığında bütün bünyeyi saran bir derinlik ve kalıcılık sağlar. Bunun da ötesinde elbette algıya bağlı olarak satır arasında kokuya içgüdüsel ve hayvansı bir cinsellik çağrışımı da e, katmaktadır. Ciki şişesi o zaman çoğu parfümümünün yaptığı gibi ilaç şişesine veya kavanozuna benzer bir şişedir. E, babalarının dükkanındaki ilaç kavanozlarına gönderme yapan bu ilk şişenin tasarımını Gabriel Gerlan yapmıştır ve Bakara tarafından hafifçe rötuşlanmıştır yaptığı tasarım. Kapak ilginçtir çünkü bir şampanya şişesi mantarı gibidir. 1947'den başlayarak zaman içinde maliyet endişesiyle bu şişe terk edilmiştir. Diğer pek çok sanat harikası şişe gibi bu şişeyi de eğer çok şansınız varsa ya inanılmaz yüksek bir bedel ödeyerek antikacılardan edinebilirsiniz ya da parfüm şişeleri kitaplarından Bakabilirsiniz. Bu kadar sabrınız yoksa Google'da Giki yazın ve gelen muhtelif şişeleri keyifle seyredin. Ama orada bile ilk mavi şişeye zorra sarsınız söyleyeyim. E, koku dünyasında ilk model parfüm diye adlandırılan Giki aromatik fujer diye tanımlanan parfüm alt kategorisinde klasi edilir. Fujeri daha önce anlatmıştık. Peki aromatik nedir? Evet, kısaca söyleyeyim konuyu uzatmayayım. Biberiyeler, fesleğenler, defneler vesaire gibi aromatik otların kullanıldığı veya hissedildiği e, parfümler aromatik aile diye anılır. Önemli bir not vereyim. Gerlan'ın eski parfümlerinin çoğunda olduğu gibi Ciki'de de koku formülleri konsantrasyonlara göre değişir. Yani parfüm formu daha aromatiktir. Daha nar incelidir. Ancak o da tuvalet formu parfüme göre sadece yoğunluk değil kokusal farklılıklarda da gösterir. Bunları kelimelerle tarif etmek kolay değil ama parfümün o da tuvaletten daha karakteristik olduğunu ve her zaman daha fazla beğenildiğini söylemeliyim. E, Ciki bahsimiz bu kadar. Konu Kapatmadan önce Ciki kullanan Bazı ünlü isimleri de verelim Biraz da magazin yapmış olalım Anita Ekberg, Bridget Bardo, Peter Sellers Sarah Bernard, Jane Birkin, Roger Moore Sean Connery, Jackie Kennedy Karl Lagerfeld, Ciki kullanan isimlerden bazıları Listeye baktığınızda Ciki yakın zamana kadar unisex bir parfüm karakteri çiziyor Farkındaysanız ki aralarında Sean Connery ve Roger Moore gibi e, maskülen imajlı hatta maço imajlı ünlüler de var. Efendim bu haftaki yayınımızın sonuna geldik. E, haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aime'den sonra e, ailede baş parfümör olarak el alan Jacques Guerlain ve öncelikle Mitsuko'yu inceleyeceğiz. İnceleme sebebimiz gene beğeni değil. Parfüm dünyasına yeni bir şey katması noktasından hareketli olacak. Unutmayın lütfen soru, öneri ve eleştirileriniz için posta adresimiz kokuprogrami@yahoo.com yahoo.com e, ben Vedat Ozan Radyonuz aman kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan.